Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudilleleh ve men yudlil fela hadiyaleh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerikeleh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inna istaqal hadis kitabullah ve hayral hadiy hüdü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâer. Allah Azze ve Celle izin verirse bugün Allah Resulü Aleyhissalâtu Vesselâm'ın selefilerin akide olarak, menhec olarak, ahlak olarak ve amel olarak özelliklerini belirtti pek çok hadislerden sadece bir tanesini şerh ederek işlemeye çalışacağız. Bu hadiste sadece 15 tane vasıf zikredilmekte. Bunları açıklamaya çalışacağız. Yani biz bu hadisler ve şerhinde şunu anlayacağız. Gerçek bir selefi nasıl olmalıdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yolunda olmak isteyen bir selefi ne gibi özelliklere sahip olmalıdır. Bunlardan sadece bir kısmını içeren bir hadis bu. Esma binti Yezid radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey insanlar, dikkat edin, size en haylılarınızı bildireyim mi? Onlar evet dediler. Buyurdu ki, onlar gördüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Konuştuklarında sözleri İslam'ın izzeti, Nefislerin kurtuluşu ve ıslahı içindir. Nefislerin izzeti için, dünya talebi için veya insanlar tarafından kabul görmek için konuşmazlar. Onlar ilimleriyle amel etmeye çalışır ve görüşlerini, reyleri itam ederler. Allah'ın kitabına ve nebisinin sünnetine sarılan seleflerine tabi olurlar. Huşu onların elbisesi, vera zinetleri ve haşyet takılarıdır. Konuşmaları zikir, susmaları tefekkürdür. İnsanlara bolca nasihat eder, kötülüklerini onlardan uzak tutarlar ve insanların kusurlarını gizlerler. Kendileri dünyadan yüz çevirmiş olduklarından onlarla oturanlar da dünyadan zühde yönelirler. Kendileri ahirete yöneldiklerinden onlarla oturanlar da ahirete yönelirler. Bunu Ebu Nuhayn Hilyetül Evliya'da Müslim'in şartına göre bir isnatla rivayet etmiştir. İlk cümleyle ilgili olarak i̇bn Abbas radiyallarına gelen diğer rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine Allah'ın dostlarının kimler olduğu sorulunca şöyle buyurdu. Görüldüklerinde Allah'ın zikredildiği kimselerdir. Bunu da Nesai sünev Kübra'da, Mervezi Zevaid-i Bezzar Taberani, Zev-i El-Muhtare'de, Ebu Naim akbar Haki İspehan'da hakim Nevadürül Usul'de rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Saiya'da sayı olduğunu söyler. Bunun sebebi, yani onların görüldüklerinde Allah'ın zikredilmesi, Allah'ın hatırlanması, kendilerinin salih amellerde bulunmaları, güzel ahlaka sahip olmaları, görünüş ve giyim olarak da nebilerin ve salihlerin görünüşünde olmalarıdır. Hakimettirmez'i bu hadisin açıklamasında dedi ki, hakkın aydınlığı kalbe hakim olursa bu yüze yansır. Onu gördüğün zaman sana doğruluğu ve hakkı hatırlatır ve gönlüne hakkın ve istikametin heybeti düşer. Yani e, demek ki gerçek bir selefi de, <gülüyor> selefin yolunda gitmek isteyen bir Müslüman da hakim olan unsur, genel davranışlarında hakim olan unsur lavabalilikten uzak e, hareketleri, davranışları hikmet ile olmalı ki e, böyle kimseler gördüğü zaman Allah hatırlansın Hakk'a ittiba hatırlansın e, yani genel hali e, istikamet üzere olan bir Müslüman genel hali bu olursa muhakkak ki e, böyle bir Müslümanı gören kimse istikamete yönelir Allah'a hatırlar batıl davranışlardan uzak durur. Yani salih kimselerle oturan kimse, ilim sahipleriyle, hikmet sahipleriyle oturan kimse, yani o ortamlarda boş işlerle, dünya kelamıyla, eğlenceyle, şunla bunla e, meşgul olmaz. Bilakis e, kendisini Allah Azze ve Celle katında yükseltecek, onun katında yakınlığını artıracak şeylere yönlenir. İkinci bir özellik, nefislerini yüceltmek için değil, İslam'ın izzeti için konuşurlar. Ebu Mammel Bahili radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. "Haya ve az konuşmak imandan iki şubedir. Ahlaksız ve çok konuşmaktan nifaktan iki şubedir." Bunu Hakim Müstedrek'te, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde ve Tirmizi Sünen'inde sahip biznatla rivayet etmişlerdir. Tirmizi bu hadisin açıklamasında Arapça lafzında geçen el-ay kelimesi az konuşmak, çekingenlik, derdini anlatamama demektir. El-beza ahlaksız konuşmalardır. El-beyan çok konuşmaktır. İnsanlara hitap eden şu atiplerin yaptığı gibi sözlerini genişletip Allah'ın razı olmayacağı şekilde insanları överken lafı köşeletmektir diyor. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anhmadan gelen de Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah, sığırın geviş getirmesi gibi diliyle katıp karıştıran edebiyatçı kimseye buğz eder. Bunu da Ebu Davud ve Tirmizi sahibi isnatla rivayet ederler. Yani bu kimselerin, bu hadiste vasfı anlatılan ve kınanan kimselerin gayesi, yani edebiyat parçalamak, ee, bu nefislerin izzeti için, insanların gönlünde bir e, yer edinmek için, hakkın dışında batılığa yönelerek e, konuşan kimselerin vasfıdır. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhmadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, Kıyamet gününde bana en sevimliniz ve meclis olarak en yakınınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Kıyamet gününde bana en buz edileniniz, yani Nebi aleyhissalatü vesselamın en çok buğz ettiği kimse, ve meclis olarak en uzağınız ise çok konuşan, sözleriyle insanlara karşı üstünlük taslayan ve kibirlenenlerinizdir. Bunu da Tirmizi Sahip İstinaf'la rivayet ediyor. Belig, yani belagatli, konuşmasında fesat ve belagat yapmakta aşırı giden, edebiyat parçalayan kimsedir. Belagatini ortaya koymak için ile dili dişleri üzerinde dolanır. Onun bu durumu diliyle otu geveleyen sığır haline, sığırın haline benzetilmiştir. Yani sığırın dilini ağzında dolandırması gibi, o da lafı köşeletmek için dilini ağzında dolandırır. Özellikle sığıra benzetilmesi, bütün hayvanların dişleriyle yemesine rağmen, sığırın diliyle toplayarak, diliyle kopararak yemesinden dolayıdır. Mizacında belagat olan kimse ise, hadiste kastedilen şey değildir, o farklıdır. Hadiste anlatılan kişi, başkalarına karşı üstünlük sağlamak, büyüğü küçük düşürmek, hakir olanı yüceltmek, başkalarına aciz bırakmak, batılı süsleyerek hak suretine göstermek veya hakkı batıl suretine göstermek yahut insanların gözünde sözü makbul sayılır biri olmak için fesahatli görünmeye çalışan kimsedir. Ağzını eğip bükerek konuşan, gereksiz yere sözlerini genişleten, ağzını yayarak konuşan,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 Kötülenmiş yapmacıklık ile konuşmak uygun değildir. Bunun sebebi ancak Riya fesatlı görünmeye çalışmak ve başkalarından ayrıcalıklı görünmeye çalışmaktır. Bütün bunlar kötülenmiştir ve din bundan sakındırmıştır. Üçüncü bir özellik, dünya talebi veya insanların teveccühünü kazanmak için konuşmaz bu kimseler. i̇bn Mesud radıyallahu anh, Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu bildiriyor.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 Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve buyurdu ki, Ey insanlar, ne söyleyecekseniz onu söyleyin. Zira sözü köşeletmek şeytandandır. Sonra buyurdu ki, Muhakkak beyanın bazısı sihirdir. Bunu Bukhari, Edebül Müfred'te, İbni İbdan Sahihinde, Ahmet bin Ambel, Tirmizi ve Mucemlevsat'ta taberani e, rivayet etmişlerdir. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bukhari, Sahihinde e, farklı bir lafızla yakın bir lafızla bunu rivayet ediyor. Yani doğudan iki hatip geliyor, onlar sözlerini süsleyerek, gereksiz konuşmalara dalarak, yani tek bir olayı birden fazla kelimelerle defalarca anlatarak, bunun gibi bu tarzda bir konuşma yapıyorlar. Allah Resulü'nün hatibi de gayet sıradan, basit insanların anlayacağı maksada delalet eden sözlerle konuşuyor. Fakat insanlar diğerlerinin Doğulu hatiplerin konuşmalarını beğeniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden böyle buyuruyor. Yani beyanın, konuşmaların, açıklamanın bazısı sihirdir. Yani insanları etkilemek için yapılır. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü hayırlı kimseler bu tür yapmacık konuşmalardan uzak durması gereken kimselerdir. Ebu Salebi el-Huşeni radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki sizin bana en sevimli ve bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Şüphesiz benden en uzak olanlarınız da ahlakı kötü olanlarınız, dengesiz ve gevezelik yapan kibirlilerdir. Bunu Ebu Lala El Hemedani, El Futya ve Cevabuha adı el yazma cüzünde, İbn-i İbban Sahih'in de Ahmet bin Anbel, bir şey ve başkaları... E, sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah Azze ve Celle'nin veçi için aranması gereken bir ilmi ancak dünyalık bir mala kavuşmak için öğrenen kimse kıyamet günde cennetin kokusunu duyamaz. Yani bu ilim, edebiyat ilimleri de olabilir, dünyevi ilim de olabilir, dini ilim de olabilir. Bunu eğer Burada özellikle tahsis edilen kısmı Allah'ın veçi için, Allah'ın rızasının aranması için öğrenilen öğrenilmesi gereken bir ilim diyor. Bu da dini ilimlerle tahsis ediyor. Demek ki Allah'ın veçi aranması gereken bir ilmi insanlar katında teveccüh kazanmak için öğrenen kimse cennetin kokusunu duyamaz. Yani dini... Ee, dini söylemleri, ayetleri, hadisleri olsa bile insanlara ulaşmak için onların gönlünde taht kurmak için kullanan kimse böylesi bir şeyle tehdit ediliyor. Kab bin Malik Radyalan'tan gelen rivayette de Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim ilmi alimlere karşı övünmek, düşük kimselerle tartışmak veya insanların yüzlerini kendisine çevirmek için öğrenirse Allah onu cehenneme sokar. Bunu da Tirmizi Asen Bir İstinad'la rivayet etmiştir. Az önceki hadisle mane olarak örtüşen bir rivayet bu da. Müminlerin gayesi ise bundan tamamen farklı. İbn-i Mesud radıyallahu rivayet edilen şu hadiste olduğu gibi olmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Kim tüm tasaları tek tasa, ahiret tasası kılarsa, dünya tasalarına karşı Allah ona yeter.'' Kimin de dünya ahvali tasalarını çoğaltırsa Allah dünya vadilerinin hangisinde helak olursa olsun onunla ilgilenmez. Bunu İbn-i Mace, İbn-i Beasım, Ezzüht'te, Ağacurri, Ahlakul Ulema'da ve başkaları hasen isnadla rivayet etmişlerdir. Evet, kimin dünya ahvali, dünya halleri, dünyada yaşanan şeyler tasalarını artırıyorsa, yani onun tasası dünya ise Allah Azze ve Celle onu kendi haline bırakır, yardımını yani ondan desteğini çeker, onunla ilgilenmez. Yani o helake terk edilir, buyruluyor. Hadiste zikredilen dördüncü bir özellik, ilimle amel eder, reylerle yani kişisel görüş, kıyas, rüya, keşif ve siyasetlerle amel etmezler. Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anhadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu şerli kimselerin yükselip hayırlı kimselerin alçalması, lafın ortaya çıkıp amelin mahzun olması ve bir topluluğun mesnaa okuyup da ona kimsenin karşı çıkmaması kıyametin yaklaşma alametlerindendir. Denildi ki mesna nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle'nin kitabı dışında yazdırılan kitaplardır. Bunu hakim Müsned-ül taberani, darimi, sayısınatla rivayet etmişlerdir. Elban-ı Rahimullah bu hadis hakkında şöyle diyor. Bu hadis peygamberlik alametlerindendir. Nitekim haber verilen şey ortaya çıkmıştır. Özellikle de mesna ile ilgili olanı. Bu, ravinin açıkladığı gibi Allah'ın kitabı, onunla alakalı olan hadisler ve selefe ait eserler dışında yazılan kitaplardır. Sanki mesna kelimesiyle taklitçilere dayatılan mezhep kitapları kastedilmektedir. Bu kitaplar uzun süre onları Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alıkoymaktadır. Nitekim maalesef mezheplere uyanlara bugün mezheplere uyanlarda şahit olunan durum budur. İlahiyat fakültelerinden doktora yaparak çıkarılanların çoğu mezhepleri din edinmekte. insanlara bu mezheplere göre cevap vermektedirler. Hatta alimleri dahi böyle yapmaktadır. İşte onların büyüklerinden ebul Hasan el-Kerhi, el-Hanefi, şu meşhur sözünü söylemiştir. Mezhebimizden arkadaşlarımızın görüşüne muhalif olan her ayet ya tevil edilmiştir ya da mensuhtur. Yine görüşümüze muhalif olan her hadis ya tevil edilir ya mensuhtur. Bu Ebu Hanife'nin öğrenci, ilk öğrencilerinin öğrencisi ebul Hasan el-Kerhi, büyük Hanefi fıkıhçısı. Fıkıh usulü kitabında söylüyor bunu. Yani Hanefi mezhebine ters olan hangi ayet varsa, hangi hadis varsa ya tevil edilir bunlar veyahut da mensuhtur. Neshedilmiş olduğuna hükmedilir diyor. Mezhebe çarpar döner yani o deliller. Öyle bir e, duvar örmüştür. Mezhebi esas dayanak edilmişler. Kur'an-ı Kerim'i de ona tabi kılmışlardır. İşte bu hiç şüphesiz mesnadır. <gülüyor> evet, Elbani Raymullah böyle açıklamıştır. Mesna kelimesiyle de yani yaptığı bu açıklama örtüşmekte. Çünkü mesna ikili, tekrar edilen şey demek. Yani el kitabın mesela Allah'ın kitabı dışında ezberledikleri bir takım kitaplar edinmişlerdi. Bu ümmete de bu bulaşmıştır. Mesela Hanefilerde belli metinler vardır. İşte kuduri metni gibi veya Nurlizah gibi, Hanbelilerde Muhtasarul Haraki, bunlar ezberletilir. İşte son dönemlerde Muhammed bin Abdul üç esas şehri vesaire, bunlar ezberletilir, ezbere dayalıdır. Ama insanlar e, kitaba ve sünnete yönlendirilmez. Yani kitap ve sünnetle doğrudan muhatap olmak engellenir. Ya bir şey varsa, bir derdim varsa, bir sıkıntı varsa. Alimlerin kitaplarına bak, onların fetvalarına bak, onlarla hallet. Halbuki ilk önce Müslümanların muhatap olması gereken şey Allah'ın kitabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İlim eline tabii ki ihtiyaç olacak ama Müslüman'ın ilk önce bir yol haritası olacak. Doğru eriyi tespit edebileceği, ne vahiy kaynaklıdır ne vahyin dışındadır. Bunu ayırt edebileceği bir meleke sahibi olacak ki ondan sonra ilim elinin kitaplarıyla muhatap olsun. Fakat e, bu böyle olmuyor. E, i̇nsanlar maalesef bugün avam halka işte avam doğrudan Buhari'yi, Müslim'i okuyamaz. Okumasınlar. İşte Fetul Bari'yi okusunlar. Fetul Bari şerhiyle okusunlar veya Müslim'in e, Nevevi şerhiyle okusunlar diyerek avama bunu tavsiye ediyorlar. Halbuki Fetul Bari ve Nevevi'nin Müslim şerhi ilim ehlinin okuması gereken kitaplardır. Avam'ın okuması gereken şey, doğrudan kitap ve sünnetin lafızları olmalıdır. Çünkü e, avam, <gülüyor> vahiy ile vahiy olmayanı, hangisi vahiydir, hangisi reydir, bunu ayırt edecek kabiliyete sahip değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan misal verelim. İşte, e, daha önce de yazmıştım sitede, Nevevi'nin Müslim Şerhi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, misafirin hakkı üçtür. Yani 3 günlük onun ikramı, 3 günden sonrası fazilettir, nafiledir bu tip hadisler var. Ama vacip olan hakkı 3 gün diye açıkça belirtiyor. Yani bunun farz bir hak olduğu konusunda. Eşerlere bakıyorsun, falan alim bunun müstahap olduğunu söylemiştir, falan böyle demiştir. Şimdi okuyan kimse direkt hadisi okusa, hadisin gereği neyse bunu amel edecekti. Ama şehirlere bakıyor, işte bu müstahaptır, yapılsa sevaptır, yapılmazsa değildir falan filan. Hakkında tehdit olan bir e, insanları koparıyor. Bir usul koyuyorlar, diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebevi'den bahsediyorum, e, ibadetle ilgili olan emirleri farzlık ifade eder. Kaydeyi böyle koyuyor. Dünya işleriyle ilgili olan emirleri ise müstahplık ifade eder diye. Bu naslarla örtüşmeyen bir şey. Ama böyle bir kayda koyuyor. Sonra da aynı nevevi, tahiyyatül mescit namazıyla ilgili olarak misal, burada bir emir var. Bunu müstahhaplığa yorumluyor. E koyduğun kaydeye göre eğer sarf eden bir delil yoksa ibadetlerle ilgili olan emirlerde asıl olan farzlık. Emirde farzlık. E bu da ibadetle alakalı şimdi tahiyyatül mescit ibadet konusu, dünyevi bir konu da değil. Başka bir yerde, dünyevi bir konuda e, yine kendi koyduğu kaydaya muhalefet ettiğini görürsün. E, beşerdir, normaldir. Yani e, alim olması, hatasız olması manasına gelmiyor. O vahiy ile kimse değil. Bu sebeple avam bu tip meselelerde. Veya işte biriniz abdesti sıkışık vaziyetteyken namaz kılmasın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bundan men ediyor. Bukhari'nin şerhinde, Fethülbari'de okuyorsun kavilleri, e, ilim ehlinden değişik açılar geliyor. Şayet e, abdesti sıkışık vaziyette kılarsa bu namaz mekruh olur. İşte geçersiz mi olur yoksa mekruh mu olur? E, böyle farklı kavulleri getiriyor. Şimdi bunu okuyan kimse diyor ki <gülüyor> ben falan alimin kavliyle amel ederek bunun işte caiz olmakla beraber o namazı mekruh kılacağına o namazın geçerli olduğuna itikat ediyorum diyor. Halbuki böyle bir şerhle karşılaşmasa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi o okuyucunun indinde nasıl bir etki bırakır? Böyle bir namaza durma. Yani sıkışık vaziyetteysen kitap testini tazele. Böyle olması gerekir. Ama bu şerhler maalesef buradan koparıyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ittibayı engelliyor. Bunun pek çok şeyleri var. Yani örnekleri çoğaltılabilir. Bu sadece misal olarak zikredeceğimiz şeyler. Evet, insanlar Kur'an ve sünnetten önce başka şeyler öğreniyorlar ve bunu da akıl yollarıyla, mantıkla süslemeye çalışıyorlar. Diyor ki mesela, işte yüzme bilmeyen bir insanı okyanusa doğrudan koysan o adam boğulur vesaire diyor. Yani bu misali getirerek önce mezhepleri öğrensin. Yani kitap ve sünnet okyanustur diyor. Bu gerçekten asla örtüşmeyen bir misal. Hakikatine baktığın zaman bir insan, yani cahil bir insandan bahsediyorum, avam bir Müslüman, Kur'an ve sünnete muhatap olsa onun boğulma, kitap ve sünnet maslarında boğulma riski mezhepte boğulma riskinden çok daha azdır. Bir kimse mesela Hanefi mezhebine girsin, Hanefi mezhebinde hangi kavli seçeceğini bilemez ki. Ebu Hanife'den tek bir meselede 3-4 tane kavül var. Hanbeli mezhebinde Ahmet bin Hanbeli'den aynı meselede birinde caiz diyen, birinde vacip diyen, birinde haram diyen 7-8 tane kavül var. Burada boğulması daha büyük tehlikedir. Üstelik bu mezhepler beşer üründür, beşer karışımı vardır, beşerin reyyi karışımı vardır. Ama vahye tabi olanın böyle bir riski yoktur. İsterse o kimse nesh bir hadisle, yanlışlıkla amel etsin. Onu nesk delil, kendisine ulaşmadığı sürece ondan ecir alır bu kimse. Yani başka bir delil, yaptığı şeyin yanlış olduğunu, delille hareket ettiği takdirde, bu delilde yanlış yaptığını gösteren başka bir delil görmedikçe o amelinden ecir almaktadır. Yani burada boğulma riski yoktur. Ama mezhepte var. <gülüyor> Mesela siz bir mezhebe tabi oldunuz. Veya alime diyelim. Yani mezhep biraz daha geçmişlerde kaldı. Mezhep deyince sadece Ebu Hanife işte Malik, Şafi, Ahmet bin Hanbel geliyor akla. Aslında bu mezhep belası sonraki zamanlarda daha da genişlemiştir. Elbani mezhebi, Şeyh Muhbil mezhebi, İbn-i mezhebi, Binbaz mezhebi. Yani sen onun görüşlerini dinde yegane ilk basamak edindiğin zaman bunlar da birer mezheptir. Yani delilden, ari bir şekilde delilden önce sen buna muhatap oluyorsan bu da bir mezheptir. Bu sebeple bu alimlerin mesela hata ettiği bir görüşü, hata ettiği bir fetvasıyla karşılaştı. Misal veriyorum İbnü Seym'in her ne kadar kitap ve sünneti yücelten, işte mezhep taklidiğini çok tasvip etmeyen bir alim dahi olsa bunun fetvalar kitabını tercüme ettiler. Fetvalar kitabında şöyle bir fetva var. Kadın peruk takacağı zaman yani bu lanetlik bir iştir ama hastalık sebebiyle takacaksa yani saçı dökülmüştür buna benzer bir hastalık sebebiyle takılacaksa bunda cevaz vardır diyor. Halbuki bu Müslüman perukla ilgili yasa, saç ekletme ilgili yasağı hadis kitabından okusa nasıl görecek? Tesettür, Tesettür değil. Hadiste diyor ki kızama yakalanmıştı. Saçı dökülmüştü. Yani hastalık sebebiyle saçı dökülüyor ve saç ekletme hakkında fetva istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Resulü lanet ediyor böyle bir fiil yapanlara. Bunu hadis kitabından okusaydı İbnü Seymi'nin bu fetvasının ne kadar geçersiz olduğunu, gerçekle örtüşmediğini görürdü. Hadisle amel ettiğinde bunda hata etse bile delille hareket ettiği için bu sevap kazanmaktadır. Risk yok, boğulma riski yok. Ama İbnü Seymi'nin bu fetvasıyla hareket ettiği zaman kaynaktan uzak rey ile verilmiş bir fetva. Yani tamam Allah Resulü lanet ediyor da diyor. Hastalık sebebiyle olursa bunda cevaz vardır. Şimdi İbnü Seyyimin Allah rahmet eylesin. Bu masum değil. Hatırlamamıştır. Bu lafzını görmemiştir. Şu olmuştur, bu olmuştur. İbnü Seyyimin belki bunun altından kalkabilir. Bunun hesabını verebilir. Ama sen onun reyini esas alarak dininde bununla amel ettiğinde Allah sorduğunda işte ben İbnü Seyyimin fetvasıyla amel ettim. Delil e delilde lanet vardı ama böyle de bir yorum var. O böyle yorumladı. Bu kurtarır mı insanı? Boğulmak budur işte. Yani avamın kitap ve sünnetten başka bir şeyle, yani mezheplerle, alimlerin yoluyla ilk önce bunlarla muhatap olmasına çağırmak, asıl yüzme bilmeyenleri boğulmaya çağırmak asıl budur işte. Gerçeğe ters yüz ediyorlar. İşte bu yukarıda az önce anlattığımız... Ee, insanların gönlünde tat kurmak için, hakikatin hilafına sözleri süsleyerek, işte bu mantıki misallerle güya, güya mantıklı misallerle, insanların aklına yatan misallerle batıl yola sevk eden insanlar, demek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hoşlanmadığı, ümmetini sakındırdı kimselerdir. Abdullah bin Amr bin El-As radiyalamadan yine dedi ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki Allah ilmi insanlara verdikten sonra çekip almak suretiyle kaldırmaz. Lakin aralarından alimlerin canlarını ilimleriyle beraber almak suretiyle kaldırır. Geriye cahil insanlar kalır ve fetva sorarlar. Bunlara fetva sorarlar. <gülüyor> Onlar da kendi görüşleriyle, reyleriyle fetva verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu lafız Bukhari'nin lafzıdır. Yani reyleriyle fetva verirler lafzı Bukhari'nin lafzıdır. Burada <gülüyor> sapmanın ne şekilde olacağını, ümmetlerin sapmasının ne şekilde gerçekleştiğini, bu ümmette de nasıl olacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki alimler kitap ve sünnetle konuşan kimselerdir. Yani meselelerde kitap ve sünnetin dışında işte yorumlarla, reylerle, kıyaslarla fetva verenler değil, e, meselelere delalet eden, delilleri bilen kimseler. Yani hangi nas, umumdur, mutlaktır, mukayyettir, husustur, tahsis edilmiştir, edilmemiştir, hangisi mensuhtur, değildir. E, sorulan meselelere veya ortaya çıkan meselelere naslarla en uygun çözümü bulan kimselerdir alimler. İnsanların ihtilaf ettikleri konularda hakikati naslarla gören kimselerdir. Bu Allah bunların canlarını alınca, İlmi kaldırmış oluyor hadisin ifadesiyle. Sonra ne yapıyor insanlar? İnsanlar cahillere ediniyorlar. Yani naslarla konuşanlar değil de az önce şu doğulu hatiplerin gelip yani insanları etkilediği gibi insanları cehaletleriyle etkileyen, söz sanatlarıyla etkileyen kimseleri hoşlarına gittiği için bunları önder ediniyorlar. Mantıklı konuşuyor. Yani hislerimize hitap eden konuşmalar yapıyorlar. Bunları önder ediniyorlar ve bunlara fetva soruyorlar. Onlar da reyleriyle fetva veriyorlar. Hem sapıyorlar hem saptırıyorlar. Yani bu fetvayı verenler saptığı gibi bunlardan fetva soranlar, onların fetvalarıyla hareket edenlerin de saptığı bildiriliyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu sapıklık olarak niteliyor. Reyleriyle fetva verirler. Evet, Çoğu toplumlarda, İslam ümmetinde yani yakın zamanlarda bizatihi hepimizin şahit olduğu vakalardır bunlar. Mesela Süleyman İlmi Tunağan, Süleymancılar cemaatinin önderi, işlerinde en bilgileri, bu hareketin lideri. Kendi çabında bir bilgisi var, ilmi var, gayreti var, çalışması var, çabası var, hakkı ya da bağlı. Bunun etrafında da onun ilmi seviyesinde olmayan, ilimde yetişmemiş fakat abilik konumlarında olan kimseler var. Süleyman Hilmi Tunağ'ın öldüğü zaman bu abiler köşe başlarına geçtiler. Said Nursi, Nurculuk neden 48 parça oldu? 48 tane abi vardı çünkü. Yani Said Nursi'nin ilmi seviyesinde olmayan, onun idrakinde, onun tek tipinde olmayan 48 farklı varyant abiler var. Said Nursi ölünce bu abilerin her biri ayrı fırka oldu. Her biri kendince bir nurculuk e, versiyonu haline geldiler. İşte ilmi istidadı, dirayeti olmaksızın abilik pozisyonlarında, yani tamam ilmi bir şey yok da, yani bir yetişmişliği yok ama, e, işte en emsel olanı biz. Seçiyoruz mesela Selefilerden de var böyle, Selefi diyen insanlardan da var. Yahu sizin başınızdaki bu önderiniz ilim sahibi mi? Değil ama içimizde en bilgili o. Yani yaşça en büyüğümüz veya e, ilim bakımından en bilgilimiz, ilim sahibi şey alim değil ama en bilgilimiz, en iyi konuşanımız. Yani sonuçta önder edilecek birisi olacak bu abilik ediyor bize. Ne yapıyorlar? Böylelerini önder ediniyorlar. Bu kimse naslar konusunda kısır kalınca, nasların delaletleri, ümmetin icma ettiği noktalar, ihtilaf ettiği noktalar, işte nasların mantuğu nedir, mefhumu nedir, hangisi istimbattır, hangisi doğrudan delalettir. Bunları ayırt edemeyen böyle kimseler hoca pozisyonda, lider pozisyonda olduğundan kendilerine fetvalar soruluyor. Meseleler Bunlara danışılarak yönlendiriliyor, hareket ediliyor. Bu kimseler de kendilerini bir şey sanmaya başlıyorlar. Kendilerini yetkili görmeye başlıyorlar. Dev aynasında görüyorlar ve boylarından büyük fetvalara kalkışıyorlar. Ee, üzerlerine düşmeyen konulara e, giriyorlar. Altından kalkamayacakları meselelerde büyük sözler ediyorlar. Sonra büyük, bu büyük sözlerin karşısına ee, muhalifleri de bir delil getirse, nas getirse, yani senin bu sözün buna aykırı, yani şu nasla ters düştü, bu nas senin görüşünü e, bertaraf ediyor. Bu sefer cemaat tahassubu, hoca tahassubu, lider tahassubu denilen durumlar ortaya çıkıyor. Halen daha bu görüşünde ısrar etmeye devam ediyor. Yani psikolojik bir vakaya dönüşüyor. Bu hevayla harekete dönüşüyor ve ümmet parça parça yani belki o liderleri nefislerinde kendi öz nefislerinde hakkı görse bile bunu itiraf etmek istemiyor. Batıl yollardan kendini süsleyecek, kendini haklı çıkaracak delil yoluyla değil de heva yoluyla, gönüllere hitap eden e, süslemeler yoluyla kendisini haklı çıkaracak yollar tutuyor ve maalesef e, bu e, cürcünay içerisinde ezilenler olayları tahlil edemeyen Müslümanlar oluyor. Said bin Müseyyep Rahimullah şöyle diyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, Ey insanlar dikkat edin. Muhakkak ki rey asabı sünnetin düşmanlarıdır. Ömer bin Hattab radıyallahu sözü. Müminlerin emiri, Allah Resulü'nün ikinci alifesi ve benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu dedi. E, şayet benim ümmetimde ilham, kendisine ilham edilen kimse varsa bu Ömer olurdu dedi işte şeytanın fellik fellik onun girdiği bir sokaktan sokağını değiştirip başka bir yere kaçtığı bir Ömer Radyoland bu diyor ki rey ehli muhakkak sünnetin düşmanlarıdır hadisleri ezberlemekten aciz kalırlar Onlar onlardan birine insanlar sorduğu zaman bilmiyorum demekten utanırlar yani bu konuda bir nas bilmiyorum diyemez bunu diyemediği için ne yapar Re'ye, yoruma başvurur. Utanırlar ve şahsi görüşleriyle sünnete karşı inat ederler. Böylece hem saparlar hem de birçoklarını saptırırlar. Ömer'in nefsi elinde olana yemin olsun ki Allah dinini şahsi görüşlere ihtiyaçsız bırakmadıkça Nebisinin ruhunu almamış ve vahyi kaldırmamıştır. Şayet din Rey ile alınacak olsaydı meslerin üstünü değil altını mes daha layık olurdu. Böyle kimselerden, yani rey ehli kimselerden sakının ve sakındırın. Yani hem kendiniz uzak durun, hem de başkalarını sakındırın. Uzak durmaları konusunda sakındırın. Yani bunlarla tartışmaya kalkmayın, diyaloga girmeye çalışmaya kalkmayın. Sakının, uzak durun ve başkalarını da sakındırın. Diğer rivayette lafzı şöyle bu rivayetin. Sizleri rey ashabıyla oturmaktan sakındırırım. Zira onlar sünnetin düşmanlarıdırlar. Sünnet ezberlemekten aciz kalırlar, hadisleri kavramayı terk ederler, kendilerine bilmedikleri konular sorulunca bilmiyoruz demekten çekinirler. Görüşleriyle fetva vererek hem sapmışlar hem de birçoklarını saptırmışlardır. Doğru yolu kaybetmişlerdir. Şüphesiz Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin canını vahiy sayesinde şahsi görüşlere muhtaç bırakmak almamıştır. Şayet görüş sünnetten daha uygun olsaydı, meslen üzerine değil, içini mesletmek daha uygun olurdu. Bu her rivayet sayı ı isnatla, Herevi'nin Kelam'da, El-Esbehani'nin El-Hucce'de, Lalkayn'in İtikad'ında, ki bu tercüme edildi elinize ulaşan kitap, e, İbn-i El-Hikam'da, İbn-i Zemeney'nin Sünnesi'nde ve daha başka eserlerde rivayet edilmekte. Yani az önce İbn-i Amr hadisinde geçen şeyle aynı hususu belirtiyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Rey ile fetva verenler kendilerini savunmak için şöyle diyorlar. Yani kıyas da Rey'e dahildir. Yani kıyas vahiy kısmından değil Rey kısmındandır. İşte biz Nas'ın olmadığı yerde Rey ile konuşuyoruz. Nas bulunmayan konuda kıyasa başvuruyoruz. Ömer radiyalan ise diyor ki, yani bu ifade çok yol gösterici, menheç bir rivayet. Menheç gösteren bir rivayet. Allah azze ve celle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şahsi görüşlere muhtaç bırakmak bırakmaksızın can aldı. Bu ne demek? Yani dinle ilgili her konuda mutlaka naslardan bir delalet var, delil var. Bu delili sen ya biliyorsun ya bilmiyorsun. Biliyorsan o delili söyle. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Rey koyma ortaya. Kıyas koyma ortaya. Yorum koyma ortaya. Yani bilmiyorsan bu konuda ben bir sünnet bilmiyorum. Yani yol bu, sahabenin yolu bu. İnsanlar işte bu menheçten uzaklaştıkları oranda ihtilafa düşüyorlar. Yani araya reyler girince şimdi düşünün. E ee, sorulan bir konuda İmam Şafii rahimullah örnek verelim. İmam Şafii'nin aslında İmam Şafii'ye bir soru soruluyor. İmam Şafii o konuda binas bilmiyor. O nasıl misal veriyorum Ebu Hanife biliyor ve o konuda Ebu Hanife o rivayetle fetva veriyor. Şafii de burada işte r'ye muhtaç kaldığı için, kıyasa muhtaç kaldığı için yani bu konuda nas yok. Kıyas ancak zarurettir, zaruret halindedir diyor ya. O görüşteydi Şafii. <gülüyor> Kıyasa böyle kapı açmıştır İmam Şâfiî'ullah. Eee işte ben diyor, vahhin olmadı, vahiden delil bilmedim bu konuda şu kıyası yaptım diyor. Ne oluyor? İmam Şafii'nin görüşü bu meselede bu. Ebu Hanife'nin görüşü de bu meselede bu. Fakat Ebu Hanife'nin görüşü aslında nas'a dayalı. Yani çok meşhur bir meseledir. Kadına dokunmak meselesi. Kadına dokunmak abdesti bozar mı, bozmaz mı meselesi. İmam Şafii rahimullah ayetin zahiriyle fetva veriyor, kıyasla değil. Ayetin zahiriyle. İza lamesü'n nisa. Kadınlara dokunduğunuz zaman lemesi zahir itibariyle mücerret dokunmaktır. Bu konuda ya nasıl bilmediğinden veya nasıl tevil ettiğinden İmam Şafii e, bu mücerred olarak dokunmaktır, diyor. Ebu Hanife diyor ki, hayır diyor, burada lemeseden kasıt cinsel ilişkidir, diyor. Şimdi bize delil ulaşıyor. Bunlara hangi delil ulaştı da böyle fetva verdiler, biz burasında değiliz. Biz bize ulaşan delilden e, mes'ulüz. İlk olarak ayetin tefsiriyle ilgili olarak İbn-i Abbas Radyalama'dan gelen tefsirde e, buradan kasıt cinsel ilişkidir, diyor. Yani lemese, kanınlara dokunduğunuz zaman burada cinsel ilişki kastediliyor. Yani mücerret dokunmak, abdesti bozmaz. Ayetin gidişatı da bu, bunu destekliyor. Çünkü büyük taharet, küçük taharet bunlar sıralı bir şekilde zikrediliyor Nisa 43. ve Maide 6. ayetlerinde. Diğer taraftan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis var. Ayşe Radıyallahu anh'a diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birisini öptü, yeniden abdest almaksızın namaz kıldı. Veya Bukharda geldiği gibi, işte eskiden evlerde çerağlar, kandiller yoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önünde ben cenaze gibi uzanırdım. O secdeye gitti zaman ayaklarını bana vururdu gece namazı kıldığında. Ben ayaklarımı toplardım, secde ederdi diyor. Bak namaz esnasında bir kanına dokunma, abdesti bozmuyor demek ki. Burada deliller kimin haklı gösteriyor? Ebu Hanife'yi. Şimdi sünnete bağlılık konusunda, menheş konusunda, ehl sünnet olma bakımından İmam Şafii ehl sünnettir, Ebu Hanife bidat ehlidir. Ama hak nerede? Ebu. Hak Ebu Hanife'nin dediğini haklı çıkarıyor. Biz Ebu Hanife'den dolayı bunu tercih etmiyoruz. Taklitçi kafalar illa kişiler sebebiyle bir tercihte bulunuyor. O yüzden ümmet ihtilaf ediyor. Yani biz kişiler sebebiyle tercih edecek olsaydık elbette İmam Şafii'yi tercih ederdik. Ama burada delil var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen delil önemli. Bu sebeple e, Nas bilinmeyen konuda insanlar sussaydı, yani Nas'ın sınırında, bu Nas böyle, Mesela İmam Şafi sadece ayette Allah Azze ve Celle kadınlara dokunun zaman diyor. bunla bıraksaydı. Ebu Hanife sadece işte e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe Radiyallahu anh'ı öpmesi, buna rağmen abdestini bozulmuş saymaması, sadece bu nazsı zikretseydi, biz iki nası bir araya getirirdik, derdik ki buradan dokunmakla kastedilen demek ki cinsel ilişki. Bu net bir şekilde anlaşılırdı. Ama kişileri kutsallaştırarak nasların önüne geçirdiğimizde bu Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçmeyin. Hucurat Suresi'nin ilk ayetindeki yasağın kapsamına girmiş oluruz. İster kendimiz geçelim, ister başka bir imamı Allah ve Resul'ünün önüne geçirelim fark etmez. Sonuçta Allah ve Resul'ünün önüne geçmek gerçekleşmiş oluyor. Allah ve Resul'ünün önüne hiç kimseyi hiçbir kutsiyeti sebebiyle biz geçiremeyiz. Sahabenin menheci de buydu. Hepinizin bildiği gibi İbn Abbas radıyallahu anha'ya e, Hacda temettü soruluyor. Ömer Radyalan zamanında belli masaslar sebebiyle, hacla ilgili bazı sıkıntılar sebebiyle, yani insanların kalabalıklaşması, işte haccı umreye bitiştirmeleri, o temettu yapmaları sebebiyle siyasi olarak veya ekonomik olarak bir sıkıntı yaşanmıştı ve Ömer Radyalan temettuyu yasakladı i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dediler ki yani temettu konusunda ne yapacağız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Ebubekir radıyallahu da bunu yaptı. Dedi. i̇bn Abbas radıyallahu Ama Ömer radıyallahu yasaklıyor. Benzeri i̇bn Ömer radıyallahu da soruluyor. Aynı cevabı veriyor. Ama o yasaklıyor. bir adam diyor, başımıza taş yayacak. Ben sana Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaptı diyorum. Sen bana falan ve filan diyorsun diyor. Şimdi falan ve filan Ebu Bekir radıyallahu Ömer radıyallahu Yani ümmetin en üstünleri. Üstüne bakarsan i̇bn Abbas'tan üstün. Ebu radıyallahu da üstün. Ömer radıyallahu anh da üstün. İlimde de üstün, fazlette de üstün. Hakkıklarında gelen naslar bakımından da üstünlüğü e, icma ile, ittifakla, tevatürle sabit. Ebu ve Ömer radıyallahu üstünlüğü. Buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sabit olan bir sünnet karşısında hepsini konumlandırıyor. İbn Abbas radıyallahu aihide işte, Bekir Ömer sapıtmıştır demiyor bakın. Onların e, şeyine, durumuna, e, sünnete aykırı olarak verdikleri fetvaya işte bir açıklama yapma zorunluluğu hissetmiyor. Allah Resulü bunu yaptı. Ben size Allah Resulünün yaptığını söylüyorum. Siz bana falan ve filan diyorsunuz. Diyor. Başımıza taş yağacak. Aynısını İbn Ömer radıyallahu anh soruyorlar. İşte baban temettu'yu yasaklamış diyorlar. Siz diyor ne dersiniz diyor, Allah Resulü bir şey emretse, e, babam da diyor, Ömer de diyor, e, başka bir şey emretse diyor, siz ne, ne yapacaksınız diyor, babamı mı tercih edeceksiniz diyor. Sahabenin menheci buydu. Yani kişilerin kutsiyetleri, fazletleri sebebiyle kesinlikle e, kitap ve sünnetin önüne ne kendilerini ne başkalarını geçirmiyorlardı. Onların menheci buydu. E, bundan sapmayla büyük bir helak olmanın eşiği olarak görüyorlar. Yani başlarına taş yağma korkusu ile beraber, böyle bir tehditle beraber zikrediyorlar bunu. Yani e, fıkıh açısından, ilim açısından Ebü Bekir ve Ömer radyalanma üstün. Bunu İbn Abbas radyalanmada bilmesine rağmen. Yani haklarına cennetle müjdelenmişlikleri sabit. İbn Abbas hakkında o yok. Böyleyken bunu söylüyor. Şimdi biz bu menheci dile getirdiğimiz zaman, kardeşim ne Ebu Hanife'yi, ne İmam Maliki, ne İmam Ahmed bin Hanbeli, ne Şafi'yi Allah ve Resul'ün önüne geçirmeyin. Allah ve Resul'ü dengelen gelen delillerde bu meselede nas böyle gelmiştir. Ama bu imamlar böyle demiş, sakın ha! bu nasıl terk etme, bu imamların görüşleriyle hareket etmeyin dediğimizde birileri hemen işte imamları hakaret ediyorlar, alimleri takmıyorlar, saymıyorlar, saygısızlık yapıyorlar. Böyle bir ithamla kendi yaptıkları çirkefliği örtmeye, süslemeye çalışıyorlar. Yani güya onların yaptığı alimlerin hakkını tanımak oluyormuş. Bizimki de alimlere hakaret etmek, onların hakkını tanımamak oluyormuş. Sahabenin menheci. İbn-i Abbas radyalanmanın yaptığı nedir? Diğer taraftan, onlar acaba böyle süsledikleri kelimelerle neyi kapatıyorlar, farkındalar mı acaba? Eğer bir kimsenin görüşünü, sözünü almamak, o kimseye, sözün sahibine hakaret ise, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünü almadığınızda durumunuz ne olur? Yani Allah Resulü'nden nas var, hatta Allah Azze ve Celle'den nas var, sen Allah'ın sözünü almıyorsun. Resulünün sözünü almıyorsun fakat falanca imamın sözünü alıyorsun Ne için? O imamlara hakaret etmiş olmamak için. Saygısızlık yapmamak için. E kime saygısızlık yapıyorsun o zaman? Eğer bu vecihten bakılacaksa. Bu Allah'a saygısızlıktır, Resulüne saygısızlıktır o zaman. Fakat yaptıkları şeyi böyle süslüyorlar. E buradaki çok büyük çirkinliği böyle yaldızlı sözlerle kapatıyorlar. Al Malik el esca'i radıyallahu anh. Diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur, Ümmetim 70 küsur fırkaya ayrılır. Onların fitne bakımından en büyükleri, meseleleri kendi şahsi görüşleriyle kıyas eden, Allah'ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir. Evet, bunu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre, bir isnadla Ebu Zürayid-i Meşki tarihinde hakim, Müstedrek'in Bezar, Bezzar, Taberani, İbni Be'asım ve daha başkaları e, sayı rivayet etmişlerdir. E, bu hadiste dikkat edilirse en şerli fırka, en kötü fırka, en kafir fırka böyle bir şey denilmiyor da fitne bakımından. Fitne bakımından en tehlikelisi. Fitne bakımından en büyükleri diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ümmette en büyük tehlike. Kimmiş bunlar? Meseleleri şahsi görüşleriyle kıyas edip de Allah'ın helalini haram, haramını helal kılan kimseler. Yani kıyas menhecini tutanlar. Bugün ümmete bakın, kıyası kabul eden ve kabul etmeyenlerin miktarına bakın. Koskoca İslam coğrafyasında ne kadardır bu miktar? Yani İslam coğrafyasının neredeyse %90'lık bir kısmının kıyası kabullenmiş, bunu dinin delillerinden bir delil olarak kabullenmiş olmaları, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü doğrulamaktadır. Fitne bakımından en büyükleri diyor. Bunlar nasıl süslemiş, nasıl cazip gelmiş ki bu? Bu ümmetin şu an %90'ı kıyası kabullenmiş. Kıyasla helal, haram kılınmakta. Haram, helal kılınmakta. İbni Amr radiyalanmadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İsrailoğullarının durumu aralarında başkalarından esir aldıkları kimselerin çocukları yayılıncaya kadar mutedil, yani denge üzere devam etti. Onlar, yani bu esirlerin çocukları, reyleriyle görüş belirttiler. Hem sapıttılar, hem saptılar, hem saptırdılar. <gülüyor> Bunu Hasan Biris'in adı İbn-i Mace, Bezzar, Taberani ve başka rivayet etmiştir. Bu tarihlerle Vasile bin Eska'dan, Ayşe anhadan ve daha başka sahabilerden de Gelmiştir, mevkuf olarak da gelmiştir. Buradaki rivayet merfu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yani İsrailoğullarının durumu böyleymişti. Bu ümmette de böyle olacağı bildiriliyor. Çünkü e, İsrailoğulların başına gelen ne varsa benim ümmetime de aynıyla gelmedikçe kıyamet kopmaz. Yani aynısı bu ümmetin başına gelecek diye bildirdiği hadisler var. Burada demek ki bir özellikleri. Bu ümmetin onlara uyacak cahili birisi öyle bir şey. İsrailoğulları mut edilmiş, dengede gidiyormuş. Fakat öyle bir durum olmuş ki esir alıyorlar. Savaşlarda esir aldıkları kimseler, yani kendilerine ne olmayan kimseler e, yaygınlaşıyor. Yani kölelerinin çocukları yaygınlaşıyor. Ve e, bu dengeyi bozuyorlar. Nasıl bozuyorlar? Reyleriyle görüş belirttiler. Yani delillerle, sünnetlerle değil de reyler ile görüş belirttiler. O zaman hem saptar hem saptırırlar diyor. Bu ümmetede de bakın. İslam tarihine bakın. Sadece Tebe Tabi tabinasına bakın. En büyük alimleri kimlerdir? Hep köle çocuklarıdır. Büyük şehirlerde en büyük alimler köle çocuklarıdır. Azatlılardır. Yani asli Arap olanlar değil de bu azatlar olmaz, kölelerin çocukları olmalar şu manada. Başka kavimlerden bunlar esir alınmıştır. Mesela Nafi Mevla İbni Ömer, anh. İbn Ömer radıyallahu anhu. İbn Ömer radıyallanman azatlısı Nafi. Misal olarak söylüyorum çok meşhur olduğu için. Bu Arap değil. Başka kavimlerden esir alınmış, köle edinilmiş, İbn Ömer radıyallanman yanında yetişmiş ve ilmin e, dağarcıklarından birisi olmuş. Çok büyük bir külliyat rivayet etmiştir Nafi Raymolla. Mücahit'den rivayet etmiştir, İbn -i Ömer'den rivayet etmiştir. E, daha başka sahabilerden rivayet etmiştir. E, bunun gibi meşhur alimlere baktığımız zaman, tabi'in, tebeyt tabi'in buralara baktığımız zaman Arapların neredeyse yok olduğunu, Araplar arasında ilmeylinin yok olduğunu mevalilerin İlimde söz sahibi olduğunu görüyoruz. Bukhari'ye bakın Arap değildir mesela. Yani büyük alimler, geniş kitlelere şu an hitap eden alimlerin çoğu Arap olmayanlardır. Biz bunlar işte bunlar sapıttılar, saptırdılar demiyoruz. Dikkat edin. Sadece bu ümmette bu vakanın gerçekleştiğini söylüyoruz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Onların işte köle olması, azatlı olması sebebiyle değil. Reyleriyle fetva verdiklerinde... Bu kimseler şu özellikle birleştiği zaman, yani reyleriyle fetva verdiklerinde hem sapan hem saptırıcı olan kimseler haline geliyorlar. Yoksa tabiin alimleri, tebettü tabi'nin alimleri bunlar reyden kıyasla en çok uzak duran kimselerdi. Fakat ümmetin tabiatı o hale gelmiştir. Ebu Hanife de Arap değildir bu arada. Yani Buhari de Arap değil ama Buhari rey ehli değil. Ama Ebu Hanife rey ehli varisi aslen yani evet 5. madde buna yakın ee, bununla bu, bugünkü bölümü tamamlayalım kalanını inşallah sonraki derse bırakacağız 5. özellikleri sadece kitap ve sünneti hüccet gören seleflerine tabi olan selefilerdir Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ümmetin en hayırlarını belirttiği bu başta zikrettiğimiz uzun hadisinde e, seleflerine tabi olurlar. Sadece Kur'an ve sünnet hüccet gören seleflerine tabi olurlar diye bildiriyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Size onlardan sonra sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnet. Bu ikisi havz akıncaya kadar ayrılmadan gelecektir. Bu evinizin bildiği meşhur bir hadis. Ömer bin Attab radiyallahu dedi ki Nebi aleyhisselatü vesselamla birlikte oturuyordum. Şöyle buyurdu, iman ehli arasında en üstün olanların kimler olduklarını biliyor musunuz? Sahabeler, ey Allah'ın Resulü meleklerdir dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, evet onlar böyledir, yani onlar üstündürler. Zaten böyle olmaları da onlar için bir haktır. Yani neden böyle olmasınlar ki? Buna ne engel var ki? Allah onları bu makama yerleştirmiştir, kastettiğim başkalarıdır. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, o halde onlar, Allah Teala'nın nübüvvet ve risalet vererek ikramda bulunduğu nebilerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar böyledirler. Böyle olmak da onların hakkıdır. Allah onlar bu makama yerleştirmişken, böyle olmalarına ne mani var ki? Benim kastettiğim başkalardır, buyurdu. Biz o halde kimlerdir Eyalan Resul? dedik. Buyurdu ki, erkeklerin sultlerinde bulunan, yani henüz doğmadılar, henüz babalarının bellerindeler, yani sahabelerin Neslinde, şu an e, hayatta değiller. Benden sonra gelecek kimselerdir. Beni görmedikleri halde iman edecekler. Asıl sayfalar bulacak ve içinde yazılı olanlarla amel edecekler. İşte bunlar iman ehlinin en faziletleridir. Bunu sayı sınavda Kutni, hakim, beyhaki, hatip el-fakih ve mütefekkehde, el-alkayı Bezar i̇bn Şahin ve daha başkaları rivayet etmişlerdir. Pek çok tarifleri var. Bunu e, Said Tefsir'de e, Bakara Suresinin başlarında tarifleriyle, farkı lafızlarıyla beraber görebilirsiniz bu hadisi. Burada e, işte en hayırlı olan kimselerin başka bir açısıyla açıklandığını görüyoruz. Onlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelecek. Görmedikleri halde Allah Resulü'ne iman edecekler. Asıl sayfalar bulacaklar. Yani kitaptan, sünnetten deliller bulacaklar. Bununla amel edecekler. Bu onların işte üstün olmalarını sağlayan şey. Ebu Hureyre diğer bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ahir zamanda öyle kişiler çıkacak ki din konusunda ne sizin ne de babalarınızın daha önce duymadığı şeyler anlatacaklar. Böyle kişilerden sakının. Şimdi de açıklıyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Selefi olmayanları açıklıyor. Yani ne sizin ne de babalarınızın duymadığı şeyler yani sahabelerin duymadığı, tabinin duymadığı, yani onların işitmediği yeni bir takım şeyler çıkaracaklar. Böylelerinden de sakının diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani selefi olmayandan sakının. Bu hadis Müslim'de. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a da Resulullah Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki İsrailoğulları 72 millete bölündüler. Benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. Biri dışında hepsi de ateştedir. Dediler ki o kurtulan biri hangislere yalan resulü şöyle buyurdu: Benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır. Bunu Tirmizi Hasan bir isnadla rivayet etmiştir. Evet, burada da yine selefin yolunda gitmeye, benim ve asabımın yolu üzerinde olanlardır diyerek e, selefi olmanın bir rüçhaniyet değil, bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Yani bir tercih sebebi değil. Yani Müslümanlar işte Dilerse selefi olur, dilerse olmaz. Böyle bir tercih değil. Bu bir zorunluluktur. Ateşten kurtulmak için bir zorunluluktur. Benim ve asabımın yolunda olanlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İrbad bin Sarıya Radiyalan'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz aranızda yaşayacak olanlarınız benden sonra birçok ihtilaflar görecektir. Size sünnetime ve hidayete erdirilmiş raşit halifelerin sünnetine sarılmak düşer. Ona azı dişlerinizde tutunun. Sizleri dinle sonradan çıkarılan İşlerden sakındırırım. Zira dinde sonradan çıkarılan her yenilik bidattır ve muhakkak her bidat sapıklıktır. Bunu İbn-i Maci Ahmet bin Hanbel Ebu Dağıt-i Tirmiz'i rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallandı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yere bir çizgi çizdi ve bu Allah'ın yoldur dedi. Sonra sağına ve soluna çizgiler çizerek bunlar da yollardır. Her yolun başında da ona davet eden birer şeytan vardır buyurdu. Sonra da ''Bu hiç şüphesiz benim dost doğru yolumdur. Bu itibarla ona uyun, diğer yollara uymayın. Aksi halde sizi onun yolundan ayırır.'' Enam 153. ayetini okudu. Bu rivayet ve bu ayette gösteriyor ki, Müslüman müyajat tek bir yol vardır. Yollar değil. Yani şu an Müslümanların zihninde oluşturmaya çalıştıkları, işte Allah'ın yolunda olduktan sonra hangi yoldan giderse gitsin bütün Müslümanlar işte bir yere gelmelidir... Hepsi birdir, hepsi Allah'ın yoluna gidiyor, böyle bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam net bir çizgi çizmiş. Bu çizgide gidenler, bu benim yolumdur, diğerleri de yollar diyor. Her birinin başına davet eden şeytan var diyor. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde delil getiriyor. Ayette de hak olan yol tekil olarak zikredilirken, Batıl olan yollar çoğul olarak zikrediliyor. Yani Müslüman uyaca tek bir yol vardır. Tek bir mezhep vardır. O da Allah Resulü'nün ve ashabının mezhebidir. Selefilik dediğimiz şey de bunun ta kendisi zaten. Muad bin Cebel radiyallahu anh'ta Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. ''Şüphesiz sizler aranızda iki sarhoşluk ortaya çıkmadığı sürece Rabbinizin açık delili üzeri olacaksınız. Cehalet sarhoşluğu ve yaşama sevgisi sarhoşluğu. Sizler iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarsınız.'' Allah yolunda da cihad edersiniz. Aranızda dünya sevgisi ortaya çıkarsa ne iyiliği emredip kötülükten yasaklarsınız ve ne de Allah yolunda cihad edersiniz. İşte o gün, yani böyle bir durum gerçekleştiği zaman, o gün kitap ve sünnet ile konuşanlar, yani sadece vahiy ile konuşanlar, ensar ve muacirlerin öne geçenleri gibidirler. Sabikunel evvelun gibidirler. Yani ilk muhacir ve ensar, yani onların Allah ve Resulü katındaki değerleri neyse, onların mertebesindedirler. Kimler bunlar? İşte insanların değişik şeylere saptığı zamanlarda sadece kitap ve sünnetle konuşanlar. Yani kitap ve sünneti yüceltmeye, kitap ve sünnetin önüne geçirilmeye çalışan şeylere karşı mücadele eden kimseler. <gülüyor> El-Evzai, Rahimullah dedi ki, sana düşen insanlar senden uzaklaşsalar bile, Seleften gelen rivayetlere sarılmaktır Sözü süsleseler dahi Seni kişilerin görüşlerinden sakındırırım Durum açıklığa kavuştuğunda Sen dost doğru yol üzerinde olursun İmam Ahmet Rahimullah şöyle demiştir Bizim katımızda sünnetin esasları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ashabının üzerinde bulundukları şeye sarılmak Onlara uymak Ve bidatları terk etmektir Bütün bidatları sapıklık bilmek Heva bir bidat ehliyle tartışmayı ve onlarla oturmayı terk etmek, din hususunda tartışma ve hasımlaşmaları terk etmektir. Bize göre sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilenlerdir. Sünnet, Kur'an'ı tefsir eder ve Kur'an'ın beyanıdır. Sünnette kıyas yoktur ve ona misal getirilemez, akıllarla idrak edilemez. Veki lakabıyla meşhur, bu meşhur Veki bin el-Cerrah değil, bazıları o zannediyor. Ahbarul Kudat adlı eserin sahibi, bunda lakabı veki, ismi Muhammed bin Halef'dir. Hicri 306 yılında vefat etmiştir. O şöyle diyor, İsmail bin Hammad bin Ebu Hanife'nin selefiliği sahih idi. Yani Ebu Hanife'nin torunu oluyor bu. Onun selefiliği sahih idi. Yani o dönemlerde selefilik kelimesinin kullanılan, bilinen bir şey olduğu, menhec olduğunu göstermektedir bu rivayette. İmam Ze İbn Teymiyye rahimallahu şöyle demiştir. Selef'in mezhebini ortaya koyan ve kendisini selefe nispet eden kınanmaz. Birakis bunun ittifakla kabul edilmesi gerekir. Çünkü selef'in mezhebi haktan başkası olamaz. Yani selef'in mezhebi selefle kastedilen sahabe, tabiîn, tebeut tabi'indir. Bu metin selefi bunlardır. Dolayısıyla selefiyim diyen kimse asla kınanmaz. O belli bir kimseye e, işte hata eder, yanılır da böyle bir kimseye e, tabi olan kimse değil. Bilakis menheçleri koruma altında olan masum bir menhece tabi olan kimse demektir. Selefi. Yani sahabeye tabi olan. İmam Zehebi ilim elinden birçok kimseyi Selefi diye nitelemiştir. Mesela İmam Darekutnî Raimullah hakkında şöyle diyor. Bu adam asla kelam ve cedal ilmine girmemiş. Bu konulara dalmamıştır. Bilakis kendisi selefiydi. Yani Darekutli'nin selefiliğini kelam ve cedele dalmamış olmasıyla açıklıyor. Bunun gibi pek çok yerde Zehebi'nin şahslar hakkında selefi tabirini kullandığı var. İmam Süyütyi Hafız İbni Salah'ın hal tercihmesinde şöyle demiştir. Usul ilimlerinde geniş bilgi sahibiydi. da örnek gösterilirdi. Selefi bir zahidiydi, itikadı güzeldi. Yani düzgün itikadı selefilikle açıklıyor İmam Suyuti de. Allah izin verirse 6. maddeyi de bir sonraki derse bırakalım devamını. hoşu e, huşu sahibidirler. Allah'a itaatle boyun eğerler. 6. özellikleri sonraki dersi e, böyle devam edeceğiz inşallah. Subhaneke ve bihamdik ve en la ilaha ve estağfuruke